Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programıyla yine birlikteyiz. Bu haftaki konuklarımız, dostlarımız diyeceğim kendilerine. Sayın Dündar İncesu ve Orhan Kazbek. Dündar İncesu hoş gelmişsiniz. Merhaba. Orhan Bey hoş gelmişsiniz. Merhaba. Merhaba. Hatırlayacaksınız birkaç program öncesi hatta geçen yıl belki yine birlikteydik dostlarımızla ve Günay Akarsu'nun üzerine konuştuk, tiyatrosu üzerine konuştuk. Kaybettiğimiz değerli tiyatro adamı eseri, eserler üzerine, yazlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi de genel olarak tiyatromuz, edebiyatımız ve yani denilebilir ki Türkiye'nin sanat ortamıyla ilgili nedir, değerlendirmeler nelerdir ve bir muhaliflik. Söz konusu mudur ya da muhalif bir tiyatro, muhalif bir edebiyat ya da muhalif bir sanat e, karşılaştırırsak bugünle neler ortaya çıkarabiliriz onları konuşacağız. Fakat hemen burada şimdi Orhan Kazbey'in önümüzdeki programlardan birinde e, bu kitabı ayıracağız. Henüz yeni yayınlandı Orhan Kazbek'in Deniz Deniz adlı tiyatro oyunlarından oluşan bir kitap. Evrim yayınlarından bu kitap üzerine önümüzdeki Programlardan birine özel olarak program yapacağız. Fakat şimdi açılışta hemen Orhan Kazbek'ten bu kitabı içinde yer alan bir şiiri kendisine icat edelim. Ve öylesine bağlıyız ki yaşama, umuda ve yarına. Hiçbir şey gölgeleyemez onu. Sarsılmaz bir çınar gibi uzanıyor göklere sevgimiz. Günler, aylar, yıllar. Umudun harmanını defşirip ulaşacak güne, yarına merhaba. Evet güzel bir açılış oldu bence sevgili dinleyiciler. Hem de e, bir selam vermiş olduk. Bu selama Tümbüs adına tabii Orhan Kazbek seslendirdi. E Şimdi şuradan başlayalım. Program başlamadan evvel de sohbet ederken Orhan Kazbek'le e, muhalif bir sanattan söz ettik. Bunu biraz açar mısınız? Eskileri de örnek göstererek belki eski şey dönemini 60'lı 70'li 80'li yıllarda belki örnek göstererek çünkü o sıra daha öndeydi zannediyorum ki bu muhalif olan değil mi? Evet. Şimdi muhaliflik e, tek başına ele aldığı alındığı zaman çok geniş kapsamlı. Verili olanla egemen olanla e, olana karşı çıkış anlamında kullanılıyor. E Bu karşı çıkış tek e, toplumcuların bir karşı çıkışı şeklinde değil. Hı hı. Bunun içerisinde farklı ...yaklaşımlar kuran farklı ideolojik formasyonunda, farklı hayatı algılayan, yorumlayan insanların karşı çıkışları da söz konusu olabiliyor. Daha somutlarsak hı hı. bunun içerisinde dinsel bakış açısıyla karşı çıkanlar oluyor. Bunun içerisinde liberallerin karşı çıkışları oluyor. Hı hı. Ulusalcıların karşı çıkışı oluyor. Sosyalistlerin karşı çıkışı oluyor. Bizim e, altını çizerek içinde de yer aldığımız karşı duruşumuz... Toplumsal bir karşı çıkış anlamında sosyalist bir tavır <gülüyor> içerisinde olanlar üzerinden muhalifliğimizi dillendirebiliriz. Yani biz belirli ilişki biçiminin radikal olarak karşısında durmakla yetinmiyoruz. Alternatifini de gündeme getirip dillendiriyoruz evet, ve evet. örnekler üzerinden de hareket ediyoruz. Bu hayatın her alanda olduğu gibi sanat kültür alanında da geçerli. Kendi dilini, kendi biçimini, kendi öz ve içeriğini ee, bu muhaliflik üzerinden kurgulayıp evet. pratikleri bunun üzerinden geliştiren bir evet. yapı diye bahsediyoruz. Ee, yoksa muhalifliği tek başına ele aldığımız zaman bu işin altından çıkmamız ya da netlik sağlamamız mümkün değil. Hı hı. Yani toplumcu muhalefet anlamında yaklaşıyoruz soruna. Ee, geçmiş dönemlere bakıldığı zaman bu muhaliflik... 80'in öncesinde daha somuttu çünkü yükselen bir dalga üzerinde e, sanat kültürü yürüyordu ve o süreç içerisinde e, çağdaş güçler, toplumcu güçler ilerleyen taraftı. Karşı taraf gerileyen taraftı evet, evet. ve bunun e, sanat kültür alanındaki verilerde de o oranda güçlüydü. E, 80'li 80 yılında bir durgunluk başladı. Bu durgunluğu yürüyordu. E, 85-86'ya kadar sürdürüldü. 85-86'dan itibaren yeniden bir ses, bir çığlık, bir alternatif karşı duruş e, dillendirilmeye başlandı. Toplumsal her alanda toplumun mücadelesinin yükselmesiyle birlikte sanat kültür de yeniden örgütlenmeye, yeniden karşı duruşu örmeye başladı. Bu e, örgütler ağırlıklı olarak bahar eylemlilikleriyle kendini gösterdi. Sanat kültür alanında 88, 89, 90, 91'li yıllar benim görebildiğim kadarıyla bir çıkış noktalarıdır. <gülüyor> bu ama bu çıkışın altında yatan da toplumsal muhalefetin ya, yeter artık deyip sokağa çıkması ile ilgilidir. Toplumsal muhalefet durduğu ya da zayıfladığı noktalarda sanat da geriye düşüyor. Yani doğrudan da oraya sanat kültür toplumsal muhalefetle e, at başı giden bir şey. Değil mi? Sanatsal evet. yaratmanın da beslendiği ana kaynak da orası evet. zaten tabi ki. Evet. Yani kendi masa başında bir e, yıldızla aynanın karşısında diye düşünemeyiz yaratıcıyı, yazarı Kesinlikle. yahut da işte icracıyı e, gibi. O da bir sokaktan yani deyim yerindeyse beslenecek ki onun üzerine bir şey yürütebilsin, bir şey getirebilsin. Elbette yani şu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Ee, ...insan toplumsal varlıktır... ...tartışılmayacak bilimsel bir gerçeklik... ...e sanat da toplumsal bir etkinliktir... Tabii, tabii. Ee, ...eğer irade olarak... ...sanatta yerinizi saptamazsanız... ...yaptığınız iş şu ya da bu biçimde... ...bir yere hizmet etmek durumunda kalacaktır... Tabii. Bu, ...bunu bilinçli yaparsanız... ...istediğiniz yere hizmet eder... ...bilinçli olarak yapmayıp da... ...sanat her şeyin üstündedir... ...ben de işte hayatla, politikayla... ...ilgilenmiyorum noktasında hareket ederseniz eğer... ...o zaman da... Kendinizi vurma noktasına gelebilirsiniz yaptıklarınızla. Bunu söylemek de bire bire bir politikanı kendisi <gülüyor> zaten <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. Bire bir. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Allah. Sevgili dinleyiciler. Şimdi e, ayın 29'unda bu cumhuriyetin 88. yılını kutlayacağız biz. 88 yıldır muhalefet, muhalefet, muhalefet olması lazım ki muhalefet bir yere gelebilsin. Muhalefet e, baş kaldırmak bir yerde iktisadi ekonomik sanat kültür her alanda kaldırmanız lazım ki üretime yönelik bir şey yapabilesiniz yerine bir şey koyabilesiniz e bunlar yapılmayınca bu sefer İktidar da olamıyorsunuz. İktidara geçmek için muhalefet yapılır aslında ama bazı yerlerde tek bacak üzerinde durursanız dengeyi sağlayamazsınız elbet bir gün devrilirsiniz. Evet. Onun için çalışmanız lazım. Muhalif olan kişilerin sırf muhalefeti yapmak için muhalefet olmaları gerekmiyor. Üretime yönelik çalışmalarda bulunması gerekiyor. ...benim söyleyeceklerim muhalefet hakkında böyle. Ben oraya Peki, katılıyorum ve muhalif e değilim işte o konuda. <gülüyor> Bu da politik bir söylem oldu tabii ki doğal olarak. <gülüyor> Peki şeye gelirsek şimdi e, e, rahmetli Günay Akarsu'yu e, kitabı üzerine yaptığımız program aklıma geldi de... E, ...o yıllar o yıllar Günay Akarsu'nun özellikle çalışmaları ki siz de içindeydiniz... ...uzun yıllar beraber çalıştınız... On öğrencisi olduğunuz, yazılarını siz top, topladınız, bastırdınız, kitabı haline getirdiniz. Yani demek ki e, birebir içinde bir yaşantı söz konusu. Hep birlikte o yarattan e, tiyatronun, sanatın. Şimdi orala, oralara dönersek, o yıllara dönersek, diyelim ki işte 60'lı yıllar, 65, 70, işte 75 gibi neyse dönersek tiyatro anlamındaki muhalefet, muhalefet duygusu o yıllarda. Sanki daha toplumsal olan daha öndeydi. Bugün biraz daha bireysel bir hale mi gel? Genel anlamda söylüyorum. Tiyatro anlamda genel Daha mı bireysel bir hale gel? Daha mı şey oldu? Üstü örtüldü bazı gerçeklerin mi acaba? Ne dersiniz? Şimdi ben bununla ilgili şöyle söylenebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir Sanat eserinin kültürel etkinliğin e, anlaşılabilmesinin koşulluğu daha öncedeki sohbetimizde de söylediğim hı hı. gibi o süreç içerisindeki ekonomik koşulları, insan ilişkilerini, üretimi, üretim ilişkilerini ve bunun paylaşılmasını e, üzerinden giderek o sanat kültürünün e, e, anlaşılabileceğini dillendirmiştim. Aynı şey bunun için de geçerli. 68 yılında, 69 yılında o dönemde yapılanlar işte 70'li yılların başlangıcında devrimci hareket tiyatrosu olsun, evet. öğretmenler sendikasının tiyatrosu olsun, işçinin tiyatrosu olsun o süreç içerisindeki etkinliklerde çok ciddi bir rüyatan süreci. Türkiye'deki tiyatro e, öyle gördüğüm bir şey ama bunun içinde dünyada ve Türkiye'deki 68 sürecini bilmek gerekiyor evet. o süreci ve o coşkuyu o yeni bir dünya e, duygusunu bilmeden anlamadan o tiyatroların gerçekliği onların gerçekleştirilmesini anlamak mümkün değil yani sanki gökten birilere e, planlı programını koydu ve buyurun bunu yapın dediği şeklinde algılanamaz. Yani. Bu işin gerçekliğini anlaşılabilmesinin temel koşulu o süreci bilmekten geçiyor. O süreci bildikten sonra o e, toplulukları çok daha iyi biliriz. Yani bir e, Ali Abbey Türk, bir Tuncel Kurtiz e, ya da daha sonra Fransa'da e, Özgürlük Tiyasrosu'nun kurucusu Mehmet Ulusoy Tabii. E, bu insanların işte şeydeki Demirci Hareket yasusunun e, Aksaray'daki binasında topla, e, -Tös binası, evet, evet TÖS binasındaki çalışmalarını algılayabilmek için o süreçte TÖS'ün çalışmalarını bilmek gerekiyor. Dev gençin çalışmalarını bilmek gerekiyor. Yani. Başka muhalif odaklarının ve en önemlisi Türkiye'de ilk kez e, kendi adına hareket etmek isteyen bir sınıf örgütü gündeme geliyor. disk kurulmuş oluyor. Tabi. Yani artık e, sermayenin iş, e, patronların kontrolündeki bir örgüt yerine yani, emekten yana olduğunu söyleyen ve bunun pratiklerini yapmaya çaba gösteren e, niyeti en azından o olan bir sendika var. Yol, bir yol ayrımı başlıyor. E, şimdi bu ortam içerisinde elbette ki sanat ve e, kültür de hayatı beslemek zorundadır. Başka şekilde söylemek mümkün değil. Evet. Bunun anlaşılmasını koşulu o. E, 70'li yıllara geldiğimiz zaman artık bu konuda epey bir yol alınmıştır toplumsal muhalefet anlamında örgütlülük anlamında karşı duruş açısından sanat kültür alanında bu coğrafyanın görebileceği en yüksek oranda kitaplar basılmıştır ve bu kitaplar okunmuştur. Yani kitap okumayanı adam yerine koymama Tabii süreci kesinlikle, yaşanmıştır. Kesinlikle. Bunların sonucunda elbette ki çok ciddi ürünler bir rönesans süreci yaşanmıştır. Bunun getirdiği birikimdir 12 Eylül? Şimdi 12 Eylül'den sonraki sürece baktığımız zaman ...80'li yıllarda şiddetle birçok şey engellendiği, başka şey yapıldı ama çok daha gizlisi. Ben hep şeyi örnek olarak veririm, 12 Eylül bir radyosun iklimi yarattı. Hala kanserle dolaşıyoruz. Tabii. Ve bu kanserli oluşumuzun altında yatan neden 12 Eylül'ün getirdiği anlayış, insan tipolojisi, insan ilişkilerdir. Bunlar bilinmeden sanat kültürde anlaşılamayacağını düşünüyorum. Bunun sonucunda bireyin ön plana çıkması değil, bireyselleşmenin ön plana çıkması söz konusu oldu. Bunun sonucunda Özal'ın gemisini kurtaran kaptandır. Hayatın her anında ve alanında bir kişilik biçimi ama ulaşılması gereken bir amaç olarak eee içselleştirildi. E bu e, kaçınılmaz olarak aydınlar arasında da sanatçılar arasında da evet. kendini gösterdi. E, bunu destekleyen besleyen de muhalefetin cılızlığıydı. Evet. Yani sendikaların e, cılızlığı partilerin, örgütlerin cılızlığıydı. E, bunlarla da e, bu gibi gerçeklik bu. E, bunlar da canlı ve diri ayakta olmayınca e, yazarlar da sağa sola savunmaları kaçınılmazdı. Tiyatrocuların kaçınılmazdı. Çünkü Günay Karsu'nun hatırlarsak geçen sene konuşmuştuk. Şey üzerinden konuşmuştuk. E, devletin tiyatroculara yardımı üzerinden konuşmuştuk. Evet, evet. İlk gündeme geldiği zaman bu konu Günay Karsu daha tasarı alindeyken karşı yazı hazırlıyor ve şeyi söylüyor. Bu tiyatro kölelik e, getirecektir. Bağımlılık getirecektir diye. Ve e, işte bugün gelinen noktada çok ciddi bir e, etkenlerden birisi de budur. İlginç evet ilginç. Siz neler düşünürsünüz? Ben hemen tarihi açıdan bakmak için demek istiyorum. 1940'ların sonları büyük bir kırılma yaşadı Türkiye. Hele bu bireysellik açısından 1950'ler 60'lar 70'ler 80'ler gittikçe kayan bir zemin üzerinde bulundu. İşte Gerek tarihi açısından gerek ekonomik açıdan gerek sanat açısından bu ivmeye ayak uyduramadı millet. Toplumsallık bir muhalefet oluşturmaya çalışıldı. Ama bunda da örgütler destek olmadığı için hep bireysel kalındı. Ve bunu çok, e, besleyen işte 1980 darbesi e, kır şişeyi dön köşeyi hikayesiyle evet. insanları desteklemeye çalıştı. Sözde bireyler her mahallede birer milyoner yaratmayı politikası hı hı. bu şekilde işte her mahallede binlerce yoksul yaratılmasına yol açtı. Bu yoksulluk tabii hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan hem sanatsal açıdan büyük felaketler ortaya çıkarttı. Bugüne gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu kırkların sonlarındaki olan kırılmadır Türkiye'deki. Bu işte köy enstitülerinin ortadan kaldırılması, halk evlerinin ortadan yeah. kaldırılması. Yeah. Daha sonra öğretmen okullarının kaldırılması. işte hiçbir yere giremezse öğretmen olsun bir bari diye bir zihniyetin ortaya çıkması. O kuşağın yetiştirdiği insanların bugün öğretmen olaraktan bir nesil yetiştirmesi ya. ve siyasi işte yardımlar, ekonomik yardımlar dışarıdan tamamen burnumuza birer halka geçirilmiş vaziyette sürüklenmemize neden oldu. Değil mi? Peki bunu e, e, bugünden yine geriye bakarak düşünürsek biraz tiyatroda özell özelleştirelim diyorum tiyatro alanda çünkü üçümüz de tiyatrocuyuz. Evet, evet ya şimdi bir, bir de şu açıdan bakalım. 60'lı yıllara 65 66 67 yani benim e, lise dönemim e, 69 işte 71 anlamında söylüyorum. Örneğin yani bir Dostlar Tiyatrosu'nda oynadığı oyunlar, bir Kenterler'de oynadığı oyunlar. Hepimizin tiyatro arşivi var biliyorum. Yani hepimiz bu söyleyeceğim cümleyi elbette ki yakından biliyoruz. Dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Öyle o Ankara Sanat öyle oyunlar oynuyorlardı ki bugün onların ne oynayacak oyuncu var ne onları seyredecek seyirci var. Yani nasıl bir repertuar, yani hayretler içinde kalıyorum. Bu kadar değerli, dünya çapında bir repertuar ve bir ay önceden kuyruklar olurdu. Hatırlıyoruz hepimiz. Aynı yaştayız aşağı yukarı. Şimdi bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani demek ki algılamada, demin Orhan Bey'in söylediği şeye son derece katılıyorum. Yani birey öyle bir birey yaratılmış ki yani içine kapalı, kültüre açık olmayan İmgelem dünyası zayıf belki, tasarım dünyası kopuk belki. Yani o oyunları şimdiki seyircinin ben valgerleyebileceğini zannetmiyorum doğrusu. Çok ilginç bir şey değil mi bu? Ben e, tam karşı görüşteyim sizce. E yani çünkü ne verirseniz onu alan bir millet haline gelmedik biz. Gittiğimiz yerlerde bazı işte bizim Merhaba Gösteri Topluluğu'ndan e, izlenimlerimiz 78 yılında. Bizim ortaya koyduğumuz oyunları seyirciyle bir bütünleşmesi vardı. Evet. Bir parça şey vardı muhalefet vardı. Ama işte çeşitli baskılarla insanların gözleri korkutuldu. Şimdi şu anda gene halkımıza... Bizim dünya görüşümüzü içeren şeyler verebilsek, o olana ulaşsak, gene biz zirvede zirve yapacağız. Değil mi? Ama şu anda bir baskı döneminde bir faşizan bir baskı var yani üzerinde insanların her şey korkuyor. Bir silivri, bir hastal bilenle filan böyle bir, bir suya atılmış dalga gibi etrafa doğru sıçrıyor. Bu insanlar en siyasi davranışlarını siyaset yapmamak. Gibi gösterip aslında siyasi bir davranış ortaya koyuyorlar, değil mi? Bugün bir anayasa e, oylamasında yüzde 50 oy çıktıysa burada bir şey var demek, diğer yüzde 50 ne yapıyor demektir. Bunu sorgulamak gerek. Doğru, doğru, evet, doğru. Hı. Belki de aslında soru da o. Evet. Belki de soru soru o. geleceğe ait bir soru çünkü aynı zamanda değil mi? Bu sizin söylediğiniz Hı -hı. ek olarak şöyle bir şey e, Hı -hı. de e, söylemek gerekiyor. Hı. Şişli'de Dostlar Tiyatrosu'nun e, salonu vardı. Evet, ümit ümit Samanyolcu. Evet. evet hı. E, hı. Orada ben anımsıyorum. Biz Merhaba Gösteri Toplulu'nun üyeleri olarak e, kaçınmamaya çalışırdık oradaki etkinliklere. Kerem Gibiyi orada izlemiştim hı hı, ben. E, orada kapıda sigorta kartı göstererek 150 indirimi yapılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama yeah. sigorta kartı gösteriliyordu. Ee, dışarıda yine konuşurken şeyi konuşmuştuk güzel bir şeylerin yapılması yetmiyor güzel insanlarla paylaşmak gerekiyor okay. sonuçta bir ihtiyacı olanla üretenin buluşması söz konusu oluyor bunlardan bir tanesinin eksik olması işli, işli işlevini yerine getirmemenin Tabii. nedeni olabiliyor ama bugünkü koşullar içerisinde Kenterler'de olsun, Dostlar'da olsun, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda olsun, o dönemdeki başka amatörlerde de çok güzel çıkışlar çok, vardı. Tarsus oyuncuları olsun, Otlu Şenliye olsun bunlar Tabii. kilometre taşı Tabii. tiyatro tarihinde. Bunların algı anlaşılabilmesinin koşulu seyirci... Oyunculardan saatlerce önce salonu dolduruyor ve dört gözle bekliyor. Evet. Büyük bu, bu coşkuyu gören oyuncu da ona göre oynuyordu tabii canım, açıkçası. Tabii, tabii canım tabii. Canım. Ya şey, de ona göre oluyordu. Şimdi e, tiyatrocular, e, tüccar. Müşteri, şeyler, müşteri pozisyonuna geldi seyirciler. Bugün sendikalarla en fazla eleştirdiğimiz noktalardan birisi sendikalarla organik bağın kopuk oluşu neden olmadığını eleştiriyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki tiyatrocular sendikalara yaklaştığı zaman onların seyircisini ekonomik anlamda kullanmak için gidiyorlar. Orada bir duyguyu, coşkuyu bir evet. hayata dair sorunun tartışılması için gitmiyorlar. Doğru. Bundan ötürü de elbette ki 70'li yılların 60'lı yılların o etkinliği olamaz. İdealizm orada çok daha yüksektir. Çok. Evet. çok. Ama bu, buradaki atmosfer az önce söylediğim gibi 12 Eylül ikliminin getirdiği bir sonuç bu. Yani şu bir şeyler yapmak isteyen idealisti de dört bir yandan ekonomik olarak kuşatıp etkisiz kılınmaya çalışılıyor adım atılmıyor iki kişinin yan yana ge gelmesi bile büyük bir soruna dönüştü artık ya korkunç olan da evet. bu herhalde siz neler düşünüyorsunuz bu konuda gündeliklerde evvalla ne diyelim Allah işte bu memleket nereye gidiyor diye bir sorar sorarlar insanlara He. hemen cevap şudur insanlar nereye gidiyorsa memlekette oraya, oraya gider, gidiyordur doğru. o işte onu takip etmek lazım bu insanlar nereye gidiyorlar ne yapıyorlar? Birbirimize e, kollamamız gereken bir alanda tamamen e, el ense çekmeye başlıyoruz. Farklı cephelerde çarpışmıyoruz aslında. Ama birbirlik, birlik beraberlik e, şu anda zayıf gibi geliyor bana gördüğüm kadarıyla. Çünkü yapılanların duyurulması, onun yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi gibi sorunlarla karşı karşıyayız biz. İşte bu üç ayağını biz kullanmıyoruz hiçbir şeyin. Evet. Biz yapıyoruz, bırakıyoruz... Ondan sonra değerlendirsinler duyursunlar diyerekten. Halbuki bunun hepsini yapmamız lazım bizim. Servisi tamamen bir başkasına bırakırsanız o servis yarım kalıyor. Sakatlık oran. Yani aydınlar arasında da evet bir yani Orhan Bey'in demiş söylediği gibi yani hepsi birbirine bağlı, kuşkusuz. Yani daha bir bir kopukluk var sanki, daha bir şey var ve bu bunu yaratan da odaklı olan tartışma değil. Yani bir şey tartışılması son derece verimli bir şeydir değil mi? İvme kazandırır geleceğe ait. Ama bu sanki yani bir reddetme gibi böyle bir bir hale mi geldi acaba ya? Yoksa ben mi karamsar bakıyorum? Yani bu yan yana olmak babından biraz karamsar mıyım i̇şte acaba? Suçlama şeyine girmek istemiyorum da hepimizin yaptığı şey görmemezlikten gelme belki işte bana bir yerde zararı dokunur ama şimdi susayım da zaman içerisinde konuşayım bir böyle bir beklenti mi var nedir? insanlarda hep çekingen davranıyoruz. Hep kendimizi bir ikinci plana çekiyoruz. Evet. Birisi elini taşın altına sokmağa kalktığı zaman ama yapma işte başına ne gelir? Ne olur senin ailene kim bakar? Geride kalanlarını düşün gibi böyle tuhaf tuhaf bir şeylerle evet. düşünmeye başlıyoruz. O zaman dünyamız kararıyor. E bir gözümüzü kör bir kulağımızı sağır. Dilimizi lal yapıyoruz. Öyle dolaşmaya başlıyoruz. E tabi bu sefer de kör topal bir yerlere vuruyoruz kafamızı. Evet. Şimdi bir de şöyle de bir şey var. En büyük sansür sansürdür Tabii. Yani karşıdakinin aklına gelmeyen şeyler bile siz kendinize uygulayabilirsiniz. Eğer korku içselleşmiş ve maddi güce dönüşmüşse eğer o otosansür sizi kör ve sağır bırakabilir. Bizim üretim, üretim yapan insanlarımız genellikle bu noktaya bir biçimde getirtildi. Elbette ki bu noktadan sonra da açık kapılarla hayata dair bakmaya başladılar. Herhangi bir eleştiri ya da karşıdan bir söz söylendiği zaman ben şöyle yapmak istedim, böyle yaptım yapmak istedim diye kendini korumaya başladı. E bu da kaçınılmaz olarak gerilemeyi, edilgini olmayı verili ilişki biçimine eklemlenmeyi beraber getiriyor. Verili ilişki biçimini reddetmeden hayata dair sayıcı söz söylemek mümkün değil ki. Gerçekliğin ters yüz edilmiş bir dönemini yaşıyoruz. Bu bir tarihsel süreç. Bunu kabul etmek gerekiyor. İnsanlık adına bakmak hı hı gerekiyor. Hı hı. İnsanlık tarihinden ele alırsak bu bir tarihi süreç. Bir biçimde bu insanın tarihinin incelendiği zaman bundan çok daha kötüleri yaşanmıştır. Bu aşılacaktır bir biçimde. Tabii o kadar karamşar oluyor evet. da gerek yok. Ama, yani. evet. ama bu, şunu düşünmek gerekiyor. Ee, bu tarihsel süreç yeni bir insanı, ...yeni bir gerçekliği yaratmak... ...koşuluyla aşılabilir... ...yeni bir insan tipolojisi yaratılacak... ...geçmişin... Veri, şey, ...insan ilişkileri verili bakış açısıyla... ...bu iş aşılamayacaktır... <gülüyor> ...yeni bir süreç yaşanıyorsa eğer... ...yeni insan tipolojisine... ...yeni örgütlenmeye, yeni bir dil, yeni bir söylem... ...yeni bir sanat anlayışına... ...zorunlu kılacaktır... ...çünkü bugün geçmişte örneğin... ...disk vardı diye konuşuyoruz... Evet. ...60'lı yıllarda, 70'li yıllarda örgütler vardı... ...disk vardı, bir başkası vardı... ...ama artık bir gerçeklik var... ...disk ayakta durmak için var... Keske bir ...ayakta durmak için var... ...örgütler üç kişi beş kişi... ...karşı duruşu örgütlen insanlar... ...o zaman yeni bir süreç olacak... Ya ...bu yeni süreç içerisinde... ...bunun kaynağı da şu açıkçası... ...eskiden bir tekel fabrikası vardı... 15.000 bin işçi vardı orada... 15.000 beş bin içerisinde... ...beş kişi on kişi... Hı hı. ...aydın fikirli insan girdiği zaman... Çok ciddi bir aktif sendikal hareket örgütlenebiliyordu, yapılabiliyordu. Ama şimdi 15.000 bin kişi bin tane iş yerinin işçisi demektir. Ya. Dolayısıyla üretimin bu şekilde parçalandığı bir süreçte siz geçmişteki gibi bir mantıkla karşı duruş örgütleyemezsiniz. Yapıtlarınız da bunu anlatamazsınız artık. Bu bitmiştir. Bravo, bravo. Evet, evet. Evet. Evet. Ee, siz ne ekleyeceksiniz günler öncesi? Valla şu anda işte e, fetret devri bence. Yani şu anda aydınların fetret devri. Çekip düzene biraz aynaya bakmak gerekiyor. Hepimizin saçımızı, başımızı, şapkamızı önümüze koyup etrafımıza biraz bakmamız gerekiyor. Bu örgütlerin hayata geçişlerinde, hayata geçerken yapması gerekenler neler olması lazım. Biraz eskiye bakmamız lazım. Neler yapılmış, neler yapılmamış onların değerlendirilmesi gerekiyor gibi geliyor. Yoksa... İşte ben yaptım oldu kim ne yaparsa yapsın dediğiniz zaman üstü örtülüyor. İşte kol kırılıyor yani içinde kalıyor kimse bir şey söylemiyor. Kafa göz yarıyoruz bu şekilde. Şimdi geçmişe bakmak lazım cümlenizden yola çıkarak. Şimdi bir oyun üzerinde çalışıyorum tiyatro oyunu üzerinde. İsmini daha henüz bilmiyorum ama. Bu e, oyunun ana izleyi Osmanlı döneminde yine Abdülhamit döneminde. ilk ansiktopedinin Osmanlı'ya girişi. Ve hızla def edilişi. Hızla def edilişi. Şimdi Süleyman Nutki genç bir subay. Diyelim yüzbaşı o sıralar, Aydın bir adam. Profesör Doktor Özlemur Nutku'nun da dedesidir. Yani bir rastlantı böyle büyük bir rastlantı. Gidiyor paşaya diyor ki işte Deniz Kuvvetleri komutanına paşam. Yani bu ana Britanikayı diyor biz getirtelim diyor. Bu bizim için, kültür hizmeti için, denizcilik için çok önemli, bizim için. Yani buna ihtiyacımız var bizim." diyor. Yahu şöyle böyle aylar maylar geçiyor, neyse. 23 cilt Fransa'dan geliyor. Fakat diyor, o zamana kadar Osmanlı'da, Osmanlı'nın hiç tanık olmadığı döner bir dolap içinde geldi diyor. Yani millet döndürüyorsun, 5. cilt döndürüyorsun, 6. O bile hayranlık uyandırmış. Şimdi tabii gelir gelmez sansüre giriyor kuşkusuz. Sansüre de bakıyor bir defa. Aa Abdülhamit yırtın. <gülüyor> e sayfayı yırtınca arkasındaki maddeler de gidiyor tabii. Abdülaziz yırtın. İşte Abdülmecit yırtın. E ya bakıyorlar birinci ciddi, yarısı gitti. Diyor ki Süleyman Nuri Paşam sansüre söyleseniz de burayı diyor okunmayacak şekilde yırtılacak yeri kara kalemle kapatsak hani arkasındaki dursun bir alttaki şey dursun madde dursun. Paşa da zaten şey, ölüm döşeğinde diyor ki ben bu işlere uğraşamam, sen bunu aynen geriye postala. Ansiklopedi böylece iki ay sonra geriye postalanıyor, iade. Şimdi aklıma o geldi yani def ediliş ansiklopedi. Bir ansiklopedi bile sahip çıkamamışız da yıllar yılı. O aklıma geldi geçmişi düşününce diye. Ya böyle bir şey düşünüyorum şimdi. Yani ana izleyi bu olan gibi. Son oyununuz da çok güzel ve ee, orada da işte güncel. Hemen daha işte Van depreminde ko ortaya konan sorun sigortasız evler meselesi çıktı ya. Ne kadar güncel. Yani 1908'deki olayı siz nasıl yakalamışsınız? <gülüyor> <gülüyor> 1997'de bu olmuş şey, 2011 senesinde. Hala biz aynı şeyler sigorta nasıl yani bir vurgu var orada. Evet, ama. evet sigorta. <gülüyor> evet, evet. Vallahi Şimdi e, sevgili dinleyicilerimiz sözünü ettikleri yani e, Dündar Bey söylediği için söylüyorum ben de. E, benim Külhan Bey müzikali oyunum. E, bu Bakırköy Belediye Tiyatrosu e, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde e, sahneleniyor. Çok da kalabalık bir ekip tarafından sahneleniyor. Galada beraberdik. Oradan e, yola çıkarak Dündar Bey anımsadı. Şimdi orada soruyorlar arkadaşlar. Bu oyunu ne zaman yazdınız? Yani oyunda e, sevgili dinleyici basın meseleleri var, sigorta meseleleri var, kabadayılar falan filan, rüşvetçilik, imtiyaz. Vallahi dedim bu oyunu 15 level yazdım. İşte aşağı yukarı 13 14 level de basılı zaten bu. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'nda gene 2002 yılında Devlet Tiyatrosu'nda oynanmıştı. E peki sanki dün yazmışsınız gibi diyor. E dedim Atatürk'ün yaşadığı devri çıkarırsak 200 yıldır hiçbir şey değişmemiş ki. <gülüyor> Yani Tanzimat döneminde neyse, İstibdat döneminde neyse vallahi bugün aynı neredeyse. Şimdi tabii oyunu seyederken özellikle o basın meselesine gelince sanki bugünkü bu işte e, tanık olduğumuz bir türü e, basınla ilgili baskılar falan falan yani buradan bu yola çıkıp yazmışsaydık oysa benimki 200 yıl evvelki gerçekçilik. Yani biz şu anda hala 200 yıl geriden yaşıyoruz gibi geliyor. İşte o zaman bu işte sanatın nerede olduğu konusu ortaya evet. çıkıyor. Biz daha hala 200 yıllık bir aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. E i̇şte matbaanın Türkiye'ye evet. gelmesi, Osmanlı'nın kabul etmesi aradaki o farkı kapatamamışız hala biz. Tabii. Tabii. Yani bu sizin bahsettiğiniz oyunu işte ben de izledim de ben Hı -hı. orada aklımda aklıma gelen şuydu. Ee, sanat yapıtı kalıcılık sanat yapıtının kalıcılaşmasının temel koşulu güncel içindeki tarihseli yakalayıp onu işlemesidir. Tabii, tabii. O tarihsel işlendiği zaman ee, kaçınılmaz olarak tarihselleşiyor ve evrenselleşiyor. Yani güncelin içerisindeki hı -hı, o tarihseli hı. bulmak da birikim gerektiriyor. Tabii. Ki. Bu birikim salt tiyatro tekniğini, tarihini bilmek de değil, ]mez. insanlık tarihini tabii. bir insanlık kültürünü gerektiriyor. Tabii, tabii. O gözle baktığınız zaman eee ona göre oluyor. Tabii ki, tabii hı. ki. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, buraya kadarki sohbetimizde belki bazı satırların arasında bir karamsarlık gibi algılanan sözcüklerimiz, cümlelerimiz olabilir. Aslında hiç de böyle değil. Biz burada aynı mikrofonu paylaşan arkadaşlar sürekli zaten bu konular üzerine aramızda tartışırız, ederiz. Fakat asla iyimserliği elden bırakmayız. Doğrusu da budur. Çünkü, evet. Bu, çünküden sonra üç nokta koyayım Orhan Kazbey'e cümleyi. Şimdi... Evet. Yani şi, Kötümser olmak için bir yüzlerce neden var hatta bunu binlerceye kadar da çıkarmak mümkün ama bu dar görüşlülüğün diğer adı olur. Bir, e, bugün, dün belki yarın da yaşadıklarımız, yaşayacaklarımız insanlık tarih içerisinde genel anlamıyla bakıldığı zaman e, birer nokta şeklindedir. İnsanlık her koşulda ileriye varmıştır. Bir, bir, bir yolunu bulup soru ve sorunlarını çözmüştür. Bugünkü koşullar içerisinde varılacak yerin güzelliği için elbette ki o duygu, o coşku, o heyecan son derece önemli. Ama yürüyüşün kendisi de çok önemlidir. Kimsenin kimseye selam vermediği, herkesin bir çıkar peşinde koştuğu ortamda bu yürüyüş içerisindeki, ee, yan yana yürüyenler Benzer yürüyüş içerisinde benzer anlayışta olanların Varlığı bile yürüyüşün kendisini çok güzelleştiriyor Bundan ötürü e, Bugün karamsar olabilir Bir başka şeyle e, Olumsuzluklar olabilir hiç Karartıcı şeyler yaşanabilir Ama mutlaka ve mutlaka insan bir yolunu bulup aşacaktır bunu Zaten bu umut olmasa Yaşamın anlamı kalmıyor Kalma, Dünyada kalmaz evet, Bir de yani şu aklıma geldi Şimdi Orhan Bey konuşurken ya 1945 yılları değil mi? İkinci Dünya Savaşı evet. yılları. Nazım Hikmet hapishanede. Ve ekmek yok. Pencere camı yok. Soğuk. Ne ne neyle ısınacak yani? Günde bir kilo odun bulacak da koz koca hapishane taş duvarlar ısınacak mümkün değil. Ekmek yok her şeyden. Bit salgını değil mi efendim? Şap salgını. Ya burada hapishanede bak burada bile boş durmamış. Tabii ki şiirini yazacaktırdı. Yazdı da. Kemal Tahir, Orhan Kemal değil mi efendim? Efendim Balaban, Ressam Balaban. Bu, yani bunlar hayatında annelerine işte mektup yazmışlarsa yazmışlardır. Onlardaki cevheri keşfedip hem yazar hem ressam yetiştirdi ve dünya çapında oldu bu. Yani hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamış. Karamsarlığa kapılan böyle bir çalışma yapabilir mi? 18 yıl. Şimdi burada, o geldi. Evet. Yani burada da şöyle bir noktadan da çıkmak mümkün. Canı yanmışçasını hareket etmek değil. Canı yananlarla birlikte ve canı yanarak hareket edenler ve bir yürüyüşün içerisinde yer alanlar bir meşale olup hem kendi önünü hem çevresini aydınlatıyorlar. Bu da sanat kültür alanında tiyatroda mutlaka ama mutlaka kendi kanalını oluşturacaktır. Eyvallah. Evet, Valla hemen aklıma şey geldi. Hı -hı. Geçen gün Mustafa Balbay bin gündür içeride yatıyor. Onun denizcilikten almış olduğu bir şey var ee, alıntı diyor ki gökyüzüne baktığımızda diyor kara kara bulutlar vardı diyor. Ama diyor kaptan diyor biraz sonra diyor havanın açacağını söyledi bana diyor. Nasıl anladın ya bu kadar kara bulutların içerisinden? Bak diyor orada diyor ufacık diyor bir delik var diyor. Yeter ki diyor bir rüzgar olsun bulutlar falan hiçbir şey kalmaz. Ortalık güzel. apacılık. Biraz sonra günlük güneşlik olacak diyor. Çok güzel. Şey, Şafağa yakın olan zaman en karanlık olan zaman demek. Biz bunu bekliyoruz. Bir rüzgarı kendimiz yapıyoruz mesela. Güzel. Evet. Son cümleleri ...herhalde katılmamak mümkün değil... bu cümlelerde... ...son olarak ben de bir şey söylemek istiyorum... ...bu süreç içerisinde elbette ki... ...o şafağa bekleme duygusu... şafakla ...şafağa yürüyüş... ...duygusu ve coşkusuyla birlikte... ...beraber yürü... ...durabilecek kişilerin... ...bilinçli olarak... ...yan yana gelmesi konusunda... ...özel bir çabanın da olması... ...gerektiğini düşünüyorum çok sıkı bir örgütlülük olmayınca bireyler kendi başlarına kalıyorlar. Bir yanıyla bu yürüyüş içerisinde kendi ürünlerimizle yapmaya çalıştıklarımızda dururken bir başka sorumluluğumuz da şu olmak durumunda benzer yürüyüşte olanlara elimizi uzatmamız gerekiyor. Gerçekten bu bir sahiplenme duygusunun yaşanması gerekiyor. Bu bir tarihsel süreç. Eğer bu gerçekleşmezse birçok kayıp başka kayıtlarımız da gerçek kayıtlarımız da olacaktır. Evet sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz biz çokluk programımızı şiirle bitiriyoruz. Şimdi dün ince sunul önünde düzenlenmiş, özenle kesilmiş deftere adeta yapıştırılmayı hazır şiirler görüyorum. Şimdi bize kendisini rica ediyorum. Şiiri ee, anons edip e, okumasını çağırıyor Çok teşekkür ederim <gülüyor> Konuşmamıza başlarken merhaba gösteri toplumdan Orhan Kazbek kendi kitabından bir şiir okudu Ben o kadar kabiliyetli değilim Ben Bertolt Brecht'ten iki bokum ağıtını aktarmak istiyorum Buyurun Ve ben düşündüm daima Ve ben düşündüm daima En yalın sözler yetmelidir Ben olanı söyleyince Herkesin yüreği parçalanmalıdır Yerin dibine batacağına kendini savunamazsan anlarsın elbet. Alışkanlıklar hala. Çanaklar sertçe konuluyor. Çorbayı sıçratarak cırlak bir sesle komut geliyor. Yemeğe! Prusya kartalı gagalıyor yavruların boğazlanmasın mamayı. Çok güzel. Bir şiir daha var zannediyorum. O da Kassandra. Thomas Pracht'tan. 1902'de kaybettiğimiz... Lenin'in resminin yerine astı. 1930'larda Stalin resmini, Stalin resmini 1930'lu bağla kaldırdı ve astı onu. Yatağın üstüne Paris'teki gençlik hostelinde. Sürgünden geri dönünce Stalin resminin yanına astı resmini Wilhelm Pekin. 1956'da Stalin resmini duvardan aldı ve bodrumda konser ve kavanozların arkasına koydu. 1960'ta Wilhelm Pekin resmini değiştirdi. Walter Ulbricht'in resmiyle 1971'de Walter Ulbricht resmini aldı ve karısının resmini çiviye astı. 1973'te emekli oldu, karısının resmi yerine bir ayna asıp kendine baktı. Kim bu diye bağırdı. Hiç mi mümkün değil yalnız kalmak? Çok güzel. <gülüyor> Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Çok sevgili teşekkür. dostlarım. Sevgili dinleyicilerimiz Sayın Dündar İncesu ile Sayın Orhan Kazbek'te beraberdik bugün. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Dündar Bey, çok Orhan Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hocam. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar, hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.